Hocam eşim boşanma niyetiyle değil ama artık seninle evli kalamam demesi e, bu söz üzerine nikah bozulur mu bozulmaz mı? Şimdi boşamada iki türlü kelimeler vardır. Birisi evet. açıkça işte boşadım, boş ol, sen boşsun gibi sarih ifadeler. Bunlar evet. zaten bir ric'i talak meydana gelir. Diğeri de ric'i talak ne demek? Yani isterlerse iddet suresi içinde eşler herhangi bir nikah kıymadan tekrar evliliklerini devam ettirebilirler. Evet. İkincisi üstü kapalı ifadelerle ama boşama niyetiyle ayrılma arzusunda olduğunu beyan etmesi kişinin. Mesela boşama niyetiyle hanımına hadi babangile git veya boşama niyetiyle. Artık seninle işimiz bitti gibi ifadeler kullanırsa bu da bir ba'in talaktır. Ne demek ba'in talak? Yani bu da bir boşamadır ama kesin boşamadır. Ne demek kesin boşama? Artık iki taraf anlaşıp da nikah kıymazlarsa evet. tekrar birlikteliklerini devam ettiremezler. Evet. Bir talak da olsa bu. Yine nikah kıyılması lazım evliliği devam ettirmek için. Şimdi bu evliliğimiz bitti miydi? Hayır hocam diyor ki boşanma niyetiyle değil ama seninle artık evli kalamam. Heh, diye seninle artık evli kalamam sözüne gelince evet. bunu boşama niyetiyle söylemiş olsa bu da bir nevi kinai boşamadır. Boşamaya girer. Ama kalamam demiş. Seninle işimiz bitti, evliliğimiz bitti dememiş yine de. Evet. Bu durumda bir boşama niyeti yok. Evet. Ayrıca bundan dolayı da talak meydana gelmez. Ama bir daha böyle kelimeleri kullanmamaya özen göstersinler. Evet. Evet hocam. Nikaha zarar gelmez kısacası. Evet. evet.